Muhammed'in in şiini de de Ben yani Allah'ın huzuruna varınca ben kutlu cihanım, ben Kavsul Azam'ım, ben müşid Kamil'im, bu kadar bir diyeyim mi varacağım Allah'ın huzuruna? El-Müklüsü fi mi diye varacağım? Yani müklüs olarak, şubunak olarak huzuruna varmayı istiyorum kitabı yazarlarına diyor ki, el an aynı fikri takip ediyorum diyor. El an eski fikrim neyse, bütün sevabım ümmet Muhammed'in olacak. Ben bir şey istemiyorum, ciblak olarak Allah'ın huzuruna varmak istiyorum. Mesela kardeşlerimizle görüştük. Hastalık olunca tabi bölüm daha çok yakın görünüyor insana. Bazı geze kriz geçiriyoruz, doktor getiriyorlar. E, o arada mecbur kardeşlerimize rica ediyoruz. Allah razı olsun imanımı dua edin. Mektubatta yazıldığına göre Hacı Esad Efendimiz diyor ki iki mah oluyoruz, iki ayın. Daima iman gayrisi çekiyor. Yani imanla geçebilir miyim gayrisi var bende. Allah razı olsun bütün ikvanı selam söyle. Karşılıklı birbirimize iman duası verir. Çünkü bizim kardeşimiz için ettiğimiz dua kabul. Onun da bize ettiği kabul. Hikmet ne? Günahsız ağızla dua edin diyor. Günahsız ağız, onun ağzı benim için günahsız oluyor, benim ağzım onun için günahsız oluyor. Onun için ihvanı ettiği dua kabul oluyor. Bu kadar ikvan bulalım da niye birbirimize iman duas etmiyoruz? Her gün fakir etmeyeince bir günün daha geçmez. Ya Rabbi Efendi Hazretlerinden tut. bu günahkara kadar inen kadar çünkü hepsinin alçak ben olduğunu biliyor. Buraya inenler bütün ikvanımıza razı ızağını buldur imanla öldür ya Rabbi. Bütün ikvanımıza ızağını buldur imanla öldür. Aşkullah, şevkullah, muhabbetullah, muhabbet-i Rasulullah Geçen de bir kardeşimizin ayağı kurt havşal olmuş giren sene. Çok acıdığım için şimdi bir daha ilahe ettim duaya. Cemil kardeşlerimize kazadan, beladan, güç çekmez, takat getirmez, sıkıntılardan sen muhafaza et. Her gün gelin mutlaka. Herkese de bu borcumuş bir dinle, ikman. Niye birbirimizi imansız öldürmeye şey diyeceğiz. Hiçbir dua ile ile inşâAllah imanla kurtulur gibi inşallah. inşâAllah. Onun böyle dua edelim, böyle masriyetler duralım. Allah'ın için inanılmaz. Ben yapacağım görüşme <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> Artık nasıl Sakınmayın. Biz istiyoruz tabii. Boş kalp gelsin, düz dokunalım. Fakat bakıyoruz ki doğu geliyorlar. bir e biz dolduracak bir şey bulamıyoruz gibi, geldikleri gibi gidiyorlar. Ne mamuz yok. Gayet güzel fırçay Gelen şahillerin içerisinde bir kişi var dedi, ben onu anlatırmış. Bu ne oldu? Koca, geldi, da ben dedi. zaman ona bir dosyuydu uşanım, ben de şu an, yani, Ben onların hiç <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O da varlığının biz boş kalp bekliyoruz, dolduralım dedi. Hemen dolu geliyor. Çok açık bir şey soruyor. zaman elinden, bir varlığından geçen kadar olmasını, eğer olacak olursa boş verir ben Ersin yazmış Hiçbir şey kuramayacağım. O zaman olacak. Yani, haklı içtima gibi olursa yarınlar, bir isimlere mürzat Çok çeşitlik geldim de, bir İstanbul'a geldim. Varlıklı gelip, varlıklı gittiğimin zararlarını bir defa da beraber Süleymaniye'ye gidiyor. Yandım, geliyordum. Bir yandan geliyordu, bir tevazu geldi kendine bir elde. Elimde diye. E niye Efendinin ardına düştüğündeydi diyor, layık mısın dedi diyor. Gelin kendime. Ne şunu göreyim, görmeye layık mısın? Kafası açık kadınlar geldi. Kitaplara bakıyorum, kafasından asılacak saçından. Onların saçından atılması hep ayıp Sen senin sakalından atılman bundan daha çok ayıp olur, geldi bana. Bu diğeri gibi. Gözüme ağıt geldi, gözlerinden döktü. Çok müteessir oldum. Sakalımdan asılacağını zannettim maşallah böyle. Günahlar mahpuz Bir hal geçti. Camia vardı. Havı Sadır Efendi vardı orada. Süleymaniye'de. O usta Anadolu'dan namaz Fakandı Hazretleri hoş gibi yanlış Efendimizin, Hacı Sami Efendimizin böyle açık oldu. Başka bir ikvan yani verdim, ben geride kaldım. Benim böyle sürpünmeyle neyle böyle fena oldum. Efendinin gönlü seni ağırlık etmedikten sonra, bayezid Bastami Efendimizin gerisinden gelen varmış da, takip edip geliyor, Niye geldi? Efendinin izinden gülüyüm diye. Efendiyim diğerisini yüz de giysem kaydan olmaz. Emrini tutmadıktan sonra demiş. Yani benim diğerimi yüz de sen giysem kutbu arifin olamam. Billa o o başka, o başka demiş. Oraya varma yani, ne olacak Hasanım dedim yani. İşte varma. Böyle geldi bu defa. Allah'ın kafesi gireseydim. Hepenimiz aşağı doğru yazhanesine gitti. O zaman alamdarım ordaydı. Evet. Ve bayezin tarafına orda ihvan var. Onların giyimine, çiğne. Çünkü gittim? Diğerler. Ömer sarı derler, Ağladım da diyesini tercih etmeyi de çok ayıp gördüm. Bu sene arzu etmeden sonra. Ben emmim olduğumu seviyorum ya emmim olduğumu beni seviyor mu olduktan sonra? Ne anlar asalım dedi ki, ''Takın var, suyum.'' tükendi. O tüken sahibi. ''Buyla efendim, burada işte, şimdi işte buraya geldi.'' falan diyorlar. ''Hayır olalım, mutlaka?'' ''Efendiniz hızlıkları sizi istiyormuş.'' Işte. Kolay varmış herhalde, Ben bismillah. Ne olacağım, akşam bizim eve devarlı. Ricaldan da bizzat var, ikisi bir köyümüze devarlı, getirin diyor. Aman bir yere gitme, vazife verdi bana diyor, alemdar. Efendimiz geliyor şimdi, gitti, belki gidecek diyor. Sen doğru buraya gel diyor, buradan seninle beraber Erenkü'yle gideceğiz. Hep oldu, Allah Allah. Haşımın tevazuu zaman versen diyor Benim de ihvanım var, ben de derse bakıyorum. Benimle ben kelimesi giriyor araya, bizi mahvediyor, bizim değilim, yarattım. Ağlattım, şeye vardım. Sizi aradım diyor. bulamadım diyor. Terfan telefon dedim diyor. duydunuz mu diyor. Evet efendim, şey dedim, ağlattım da, söyledim. Anşamlarım, evde kahvet vereceğimiz. Ben, ben dedim, neden ya o kulu, bu, bu, bu işi yaptı, kimseyi yok alma. Bilmiyorum ben dedim, yalnız ben o kurşuna vuracak kadar fena edeyim dedim, böğül. o tevazu yoktu dedi, işin göre bu arkadaşları yaptı. <gülüyor> Böyle yapabilirsin. ayak ah, yapabilsek. Kulağız, beraber Adanya'ya gittik, çay taktası Efendimiz hazretlerinin bu zaman alınan bizim askerde tıpkı bizde geldi. Evimde tek bayram yetmedim 2 sene yani 29 ay 29 ay askerlik ettim efendimizi yani evimde bir bayram yetmedim. Tek bayram edeceğim muade efendimize geldik. Gel. muhabbetimiz böyle. O pus tüm geliyor Gözlük gözlüğünde kılavak taktığı siyah elbise zayıfım. Yani o zaman siyasete tutanmayacak vaziyetimi takmıyorum. Efendimizle görüştük yolda. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selamun. Eller şerif dedi. Ellerdi. Bir Böyle siyaset. Kimden geldim dedi. Kılavuzuna. Kılavuz havuzları o da halifeydi. Ancak bana kılavuz geldiğinde benim gelecek yüzüm yok olur diyor ben içimden. Evet. Efendimiz de ondan güldü böyle. öyle. Heves'in buyurlar. Demek yani kılavuz olmasa gelemeyecek kadar yüzü sussun. Doğru demek istiyor anne diyorsa o bir şey diyor. Bu karışmıyor. Akşam vardı. ah öyle tevası olsa. İşte. Külliyen boşalttı yani tahlil etti. Eski ettiğimiz günahlar böyle bölündü gözlerimize Havıza da öyle olmuş. Min derdi, getirdi, getirdi, yokumuz at koydu. Ee, şükürte geçtik, hafız bir yana yıkılmış, biz de bir yana yıkılmış yıkılma olmuş, taşıma olmuş. Aklı bütün vücudu sallanıyor. Olumuza girdik birbirimizin. Böyle, ben düşeceğim oluyorum, o tutuyor. O düşeceğim oluyor, ben tutuyorum. Ama onun Ya Rabbi haş-şe gavetteysem saadete çevir. Ne olursun Ya Rabbi diyorum. Efendi'ye eziyet dedi de, benim halim ne olacak dedim, teveccüh başlar. Hafız da öyle diyor. Halifesi de öyle diyemiş, onun için o teveccüh, o vefat etti. Bu teveccühler bir alt ay sonra, o zevkine öldü gitti sen. hayvan gibi kaldım. zorundan ağaçlar. Allah'ım ayrılmasın, kalırsın. Allah'ım kere Ooo! Hazanen deyir, Mahfim Hasan Efendi çok iyi yaparız Allah'a emanet Efendi. Benim çok sevgili kardeşim adım. Allah'a çok. olun. Yani, buram kapanırsa kucaklağızı düşünüm verirdi böyle. Kur'an'ı çalıştıran durur ondan sonra koyuyorlar. Adana'da Adana mülk üssü olan oğlu Abdullah Efendi'ye o sene vaaz vermemi istediler Adana'da. 15 bin kişi civarında cemaat var. Üstazımız diyormuş, be, Adana'da büyük peyz var Şıkhoğlu camisi, Efendimiz'in yakın. Kardeşi vardı da, Ferit Bey Alın, onu gördün mü ekânımızı görmüş ki biz fenar pişir, samanımız lezzeti tam başka bir halimiz var o günü. Kürsüde şu kaygıyla atar mısın? Onları gördün mü? gayri ihtiyarı bir şey boşalıyor. Azlay, azlay milne. Hacan sen hemen diye Kardeşim, dedim. Arkadaşım diyorlar. Ben ne bileyim? Bir istikara ne yap? diyelim bir şey olmayacak biiznillah dedi. Doğun bizzatı. Haç'a gidemedi birkaç sene. Biz, biz geliyorduk. Yine ki Bab-ı Şerif'le Acer Resul arası mültezim miydi orada? Evet. Mültezime şuranı böyle verdiğin zaman dedi. İki eğilikten biri eğiliktiler bana. Ya oğlum iyi olsun dedi, ben evet. iyi oluyorum, İyi ya dedi, hürriyim kurtulayım, evet. yetme dedim canım, Allah sana'ya silgesin de, o ıslah olunca, yok dedi, ikisinden birini istiyorum, yani o günde mahkemeden gelmiş, şu sandalyenin ayağını tutmuş, babasının kafasına vurup da mahvedeceği zaman birisi elinden tutuyormuş böyle. Yani Allah kimlerimizin evladını evet. mutfiyyet ya evet. Salihinden et ya Rabbi. Evet. Zakirinden et ya Rabbi. Halifinden et, evet. et ya Rabbi. Her kudret sende var ya Rabbi. Bunun için kendimize vefat etmiş. Duvarınızı şu kardeşimizin oğrudan Allah'ı hidayet eylesin. Sami'nin Allah hidayet eylesin diyorum. Kim o? O yine o mu? Bu bu, Hazret Efendi'nin orası da Şamik mi? Haa, Hespeş abi. Üstazımız yok yerine soğuk demir dildirmiyor, Türkçe'mizi bile bile bunlar. Demir ısıtırlar diyor mu, o birbirine yakışır yüksel, kaynak tattır mı kaynaır. Ama buz gibi demiri dildirsen hiçbir faydası olmaz diyor. Üstazımız bakıyor, bize çok insanı eğitmiyor dedi. İstanbul'da Mehmet Naci Bey'ine, o beyler beylerden çocukların ıslahı için birine ben çok koyayım, çok he, o benim çok samimi dostum, ailesiyle birer sana Tayyip Hayali'yi geldiler, buldular. Şöyle bir bakıyor efendi hazretleri, kalbi mühürlenmiş asıl efendim diyor, tesir yapmaz, bıraksın. Yani kalbi mühürlendin mi? <Gülüyor> hatamallahu ala gulobiyyum. Ya, bu Hasan Efendi'ye demiş efendim nasıl bahsettiler? Hasan Efendi demiş. Hacı Sarıettin Geylani, Hacı Sarıettin Geylani demiş. Bir kişiye daha çocukların kalbi mühüllenmiş. İyini dilen neyini alacak vaziyeti kalmamış. Bırak Allah. Allah'ın tamir toplumuz Hayırlar alâsesin, ıslah etsin, etsin. lakin imkanını bulamıyor. Çok belirlerin çocukları öyle oldu burada, deli oldu. O hangi Hasan Efendi? Hasan'ın hanifesi. Onun bir arkadaşımız biliyordu. İsmi Sami. Sonra, Peki, Hacı, sonra... Hacı, Hacı Hasan Efendi Sami isimli bir çocuğu, küçüğüken, büyüğüken, o şuradan atlar ulaşmış diye, onu silen, kendi okuyan bir çocuk şehir yerinde olduğu için bir kenar bazı müseyyip bırak o fena yerlerine alışarak vaziyeti, kalbi mühürlenecek şekilde duruyor. Şimdi imkanı yok. Hizmeti hizmet nasıl ben bu. diyor bana şimdi 10 bin versin. Verdi, verdi, vermedi avca şey, tabanca. Allah Allah. Hasan Efendi onu gösteriyor. Veriyor. Onu yiyip veriyor. 20 bin lira para versin. Allah'a yemin ediyorum bakıyor. Ya salahiyeti salahikini vururum ya kendini vururum. Salahikini vursam da kendinin ciğeri yanır. Kendini vursam kendini de kaybolur. Reis ver. Yeni de ev verdi. aldı şöyle mahzunları şey yaptırdı, yani ilet yaptırdı, İstanbul'dan evlendi, bütün parası onları boşaldı. Yeniden o tayyarayı satırlar, o alişkiler köprün başlayamış, ama şimdi on binler göndersin. Bütün kazancı öneye gidiyor. Vur diye gösteriyor, yemin ediyoruz. Hasan Efendi Kaan'ın yani yer canını daha sıktığı şekilde, Açıyor böyle, gireyim de beni vursun diye araktan yola düşünce ee, birisi polisler var orada haber vermişler Uğuracak Hoca o hemen polisler var ha kaçıyor sonra mahkemeye bir giriyorlar mahkemede şunu ayağından tutur Hasan Efendi'nin o salında o kapasından bulunca evet, evet. yere yazılacak şu zaman birisi elinden kapı veriyor. Bak bu tersli olacak Çok mu olur çok mu olur. Çok mu olur. Hasan Efendinin var bizde. Efendisinin top başın topbaşın gözböbeğe. Bizim tarif edemediniz diye tarif edersin de. Bakıyoruz. Buraya ben de Hasan abiyle varım kola. Siz gelin diyor, imkanım var. Çok çok kimseyle karıştırmadığımız için hayatta şöyle elimde büyüttüm, Sami'den daha şuurluydu. İçmeye geldiklerinde ikinci, üçüncü, ilkokulun mektebindeydi Efendimiz demiş, 40 senelik şuura malik bu çocuğu. Topbaş, vallahi 40 senelik insanın bildiğini biliyor. Değil, böyle severlerdi. Soğun çok iyi geldi elhamdülillah. İmam Hatıbı bir tezir, şimdi yüksek istenmenin üstüne dersi Yedi ayda olduğu için vücut büyüye çok zayıf, küçük. Zeka iyice kuvvetli değil. Anca himmetle okuyabiliyor. Rahvutay eriyor diyor, derse giriyor. Efendi Hazretleri çok teşkil ediyor ona. Gayrı çok zayıf. <gülüyor> Hayır. Onlar beni geçirse geçirir bu diyor. Yoksa ben kendi kabiliyetimle imkanım yok. Kafam almıyor çünkü diyor. Doktorlardan soruyor. İyi. E, yedi ayda olduğu için zekala da noksarlık. vücutlu şeyinlere noksanlık var. Lakin bir manevi haliler nasılsa her yani yaptığı iş rast geliyor şöyle. Kim orada diyor. Bizim hakkımız var. Evet. Bu sene Hicaz'da evin. Evet. Bir ez ne yapalım. Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar. Çocuklar. Durun doymayı. Hala. Allah'a. Dendemelisiniz yok. Saat. Ondan. Sohbeti var. On iki bi'ye borun vermiş. Daha sohbetimiz kesin Yattık sabah anca uyumadan giderim de yürüyelim amcaya geldik yine devam ettik geldik şimdi yarım saat öyle geçmiyor şey mu? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Nasıl? Söylenmişler benim. Evet. Allah müsaade. Allah hayırla hala. Mesela bunları da işte bir hayırlar. Bir şey olmaz. Allah müsaade. Alçamasan nasıl olur? Her şey. Takma çocuklara, hep takma çocuklara. Ayşe annemiz adalar. Hattesle besse. Hattesle besse. Bu Kuşur da vesvese. Hiç evet. yıkadığına inanmaz. Peygamberimize evet. söyledim. Ya Ayşe, işte, bir şeytan vesvese için şey vazifeli. Tamam oldu diye geç. Tamam oldu dediler, geçtiler. Bizim damat da oldu, tamam oldu dedi, geçti. Halb-ı Mazan tamam oldu diyemedi evet. Daha çok tekba olursa daha çok gidiyor üstüne. Tekbasından istifade ediyor. Çok duru kalırsa namaz olmayacak. <gülüyor> o de çok iyi ihtiyatını bizim gibi o alınacak, Vallahi kabul etsin diyemiyor. Ayağını sürte sürte çocuk kan alacakmış. Anlamazın gel buraya, kitabı açtım. Efendimizin yazdığına bak, vesvesel, kabul, şu. Usulusun bir gün daha, bir gün daha. Evet, evet, dedi. Hiç şey etmiyorum, arıyorum hakikaten bu kadar. Haşe dedi, yalan söylüyor sana, arıyor, varıyor, yeniden. Neydi ben? <g chair> bana bu bak arkada, bak arkada, konu kalmış buraya herhalde diyormuş. Yediğimi yediğimi yediğimi yediğimi, tamam mısın, bak burada. Yani seninle ettiler. Diyor. Daha iktisaflısın bak, eğer bu haftası oldu diye diyorsun. bana ait. Şimdi ben mesul olayım. Peki diyorlar. şimdi, keşif. Ama sürdü 5 gün, bir ay daha belki bir sürmüş gelmiş. çoklarında karında, şimdi birkaç ikranda var. ''E'udu bi bir t-tavleti min şerri mâ halaka Allah'a'' bi kelimatillahi t-tavleti min ve zera'a ve Semkul Aynil Allah Bunu okuyup yazıp okuması lazım. Okuma. Çünkü bu, ustamız bunu veriyor. Sizce kadar da vere ede, zede ede olsak yarabbi Şeytanın şiirine sen benim muhabazayım. Ego diye işte, bir işte, kelime Allah tammete bir şerma halat Allah. Ustamız stres tercümesi. Aynı yani şey. Ego diye bir kelime işte ona Allah ﷻ mesajı Bu doğru. Genel. Evet. Yani ziyaret ederler, gelene de olsa onun mesjesinden sana sığınır Ya Rabbi. Kelimatın Kur'an'ın Kur'an-ı Kerim'in bir kelime değil Allah ﷻ tamma. İnkul Şeytan'ın ve hâmlar ve minkul ayni Allah ﷻ'ın. aynısı da. Ve başka şeyler varsa da Peygamberimiz bunu okur bunu okur. Ancazamız Sultanımız bunu okumasını tuhaf sevgili vesvese olunca herkesin nasılsa bu duaları devam ediyoruz. Geçerliyiz. Hemen bu cinga şeytanın arasına bir partne O tabirler belkilerde sümdüler, Müslümanlar başka işte, şeytan diye bir nesnede bunlar... E, İblis kısmı imleşmeli. Gözün görünmez. Görünmez. Merhum, metruh olan kısım o şeyhana ayetlanıyor. Her hmm. yanında e ile onların alakası yok. e Ya maşar el ve vel-cinn siddhî istatatü m'entendudur en-ahtar el-semâvâti vel-râl-kannudur ahtemdur ayet i ayet ya, Müslüman olan, Peygamberimizin haklı olan Hul-Uhiya'yı okunursa hepsine de okunursa anlaşılırız. Yani şeytan ayrılıyor. Yani, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeytanı hiçbir kolayını bulamadığı için musallat olmanın ben Müslüman olayım ya Rasulallah. Yani ben sana hiç kolay bulamayacağım. Şeytan olarak tasalletme imkan yok. اشهروا اللّٰ اِلٰه اِلٰه اِلٰه اِلٰه اِلٰه اِلٰه اَشْهَدَ اَنَّ مُحَمَّدَ bilmiyorum Allah korusun, biz şiirin çok meşgul olduğumuz, bacımın yüzünden ufaklanıp, ezinli kısmından, sünni kısmından butan olursa, daima okumayla, namazla neyle? öyle mesbelerden dermem şükür aklını büyüs vermez ısrar etmez soku takma şekilde o piri kısmının iman etmeyen bu insan cinsinin kafir kısmı gibi kafir olan olduğunu onlar tutarsa ağzından küfürler soruyor neler diyor edindi tuttum bu anlaşıldı mı yani ikiye ayrılıyor ecinde birisi 12 tane zırhı varmış. 12 tane 12 sınıf. 12 sınıfın 9 tanesi İslam. 12. Nin. 10, 11, 12 üçü pili kısmından İsmin kızı kayboluyor. Hazreti ı Gazi geliyor. Yeryan Sultan Gazi'nin kalbi kız kayboldu, İnsan elinde yok. Sen yarın diyor filan yüzüme var, orayı Ayet-el-Kürsi ile cız, içerisine dinler. Necik geniş cız, Ben sana ne olur desem, sen bana diye belki diyor. Hı. Peki var diyor, orayı cızıp da içine girer girmez, bizim Fatma diyor, yecinlinin çokluğu yekinlerin dalgalandığı kadar çok. Onun için Bismillah siz yürüyün, çığını alıyor, Çınarı da orun eline alır mı? E diyor, o zaman diyor. Kim Ondan baktım diyor, dünya bütün insan gibi oldu. E cinliler geliyor, acısıdır alıyor, İçine alım atamıyorlar. Ben aynen oraya Ayet el Kursi'nin oraya giremeyeceğim, o da galiyor. Keşke daha geniş yırsak diyormuş. Yani kitaplarımızda yazdım onun için diyorum. Onlar bu zaman Abdullah Yalan geliyor. Altına, arkada on iki aklı daha var. Ne diyor? Ben kızım yok, biliyorum diyor kızım. Ejimler diyor, derhal kızının bulunmasını diyor. Havsiz sekali. İnsanın cimnin revisi olduğu için Taha'l-Hariri Efendimiz de Efendimizdeki mezkiyetle kalp, etinliğiyle meşgul oldukları için insanın cilinin gafisi olduğu için Taha'l-Hariri Efendimiz de Efendimizdeki mezkiyetle kalp, etinliğiyle meşgul oldukları için sakalin gerecesi veriliyor. Ben bayağıtan Ezinliğine görüşme ona emredip, hesap verdirme. Ne demek olduğunu bilir, Abdülkadir İlhan'ın makamı. Oradan geliyor, Sakalim'den geliyor, sakali. evet. geliyor. Hemen kızı getirdiler diyor, ''Dur ya Abdülkadir İlhan, kim bu, bu oğlan kaçırmış?'' Kızım sana bir tasarruf oldun mu? Nikâha razı ol dedi, ben de olmadım. Ellerinde denmezler bana. Gül. Ayağının kolsuunda saklı yollardı beni. Yiyeceğim, içeceğim yollardı. Kim bunlar? Bilin. Kim o oluyorsa diyor. Geçin demiş. Filip de kafası bozulmasın diye bir dava almam. Hiçbir şey etmemi bir davayı diyor sana. Selamet teslim etler diyor. Ovasına teslim ediyorlar. Ovasızdı diyor. Geçin yollardı. On iki tane. 40 kala Abdülkadir İlhan Efendimiz'in evrinde müsaaklarmış. Çok ciddi efendim bu hususlarda şeyler sordular ya hatrınlığında mı kalmamışsın O haber verdi yani Ezil-i Nâz. Ne gelişerler, ne iş görürler, nerede bir nerede takarlar. Um, of the, of the